Merhaba, suyun ticarileştirilmesine hayır platformu STHP gelişmeler karşısında zehir zemberek bir açıklamada bulunarak Tunceli'de Peri Vadisi'nde Danıştay kararının uygulanmasını isteyen köylülerle güvenlik güçleri arasında yaşanan olayları kınadı. Bölgede yapılan acele kamulaştırma sonrasında açılan davada köylüler lehine verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulamasını isteyen köylülerin maruz kaldığı uygulamanın sermayenin kendisi için özel silahlı güç kurmasına olanak tanıyan hükümet kararlarının sonucu olduğu dile getirildiği açıklamada, enerjiye ihtiyacımız var yalanları ile halkı kandırmaya ve yanıltmaya çalışan AKP hükümetinin enerji ihtiyacı söylemleri gerçeğin ters yüz edilip sunulmasından başka bir şey değildir denildi. Bir an önce halkı ayağa kaldıran ve mağdur eden bu uygulamalardan hükümetin kaçınması gerekiyor. HES'ler yerine gerçek yenilenebilir enerji olan rüzgar ve güneşe daha önemlisi enerji verimliliğine ağırlık vermek gerekiyor. İş dünyasında saygı gören bir danışmanlık ve araştırma şirketi olan McKinsey tarafından yayınlanan rapora göre 2020 yılında 1 watt güneş enerjisi teknolojisinin fiyatı 1 dolar olacak. Güneş enerjisi endüstrisinde son dönemlerde izlenen maliyet düşüşleri teknolojinin 2020 yılında kömür ve nükleer ile bugünkü haksız koşullarda bile rekabet edebilecek konuma gelmesini sağlayacak. Raporda güneş enerjisinin yüksek ışıma alan Türkiye gibi ülkelerde 2-3 sene içinde dünya genelinde ise 2020'ye kadar rekabetçi konuma geleceği ifade ediliyor. Her ne kadar McKinsey'in bu mevcut sosyoekonomik paradigmadaki rekabetçi dili hoşumuza gitmese de bu dilde dahi gerçekler su yüzüne çıkıyor. Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından Kopenhag'da düzenlenen EVEA 2012'de bu yıl 46 gigawattdan daha fazla yatırımın hayatı geçireceği ifade edildi. Birlik 2016 yılı sonunda dünya genelinde rüzgar enerjisi kapasitesinin 500 gigawatt civarında olacağını tahmin ediyor. 2012-2016 döneminde hayata geçirilen toplam kapasitenin 255 gigawatt olması bekleniyor. Sektörde ise Brezilya ve Hindistan'ın öne çıkması bekleniyor. Değerlendirmelere göre Asya 2016 yılına kadar hayata geçirilecek 118 gigawattlık kapasiteyle dünyanın en büyük pazarı olmaya devam edecek. Romanya, Türkiye ve İsveç'in bu alanda sergiledikleri yavaşlıktan sıyrılmaya başladığı, Brezilya tarafından sürüklenen Latin Amerika pazarının ise en güçlü uluslararası pazar olması beklendiği dile getirildi. Meksika körfezinde BP'ye ait petrol kuyusunda 2010'da yaşanan sızıntının doğada yarattığı uzun vadeli tahribatın sonuçları gözlenmeye başladı. Bölgedeki balıkçıların ağlarına gözü olmayan balıklar, kıskaşları olmayan yengeçler ve göz çukurları bile bulunmayan karidesler takılıyor. Louisiana Devlet Üniversitesi Oşinografi ve Kıyı Bilimlerinden Dr. Jim Covan, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, ''Balıkçılar hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini söylüyor. Ben de 20 yıldır bu deniz canlıları üzerinde çalışıyorum.'' ''30 bin civarında balık ve karides inceledim ama ben de böyle bir şeyi ilk kez görüyorum.'' dedi. Kovan, sorunlu balıkların Kasım 2010'dan itibaren ortaya çıkmaya başladığını belirtti. Deniz canlılarında görülen sorunlar bununla da sınırlı değil. Uğradıkları mutasyon sonucu canavara dönüşen karidesler, gövdelerinde iltihap saçan yaralar olan balıklar, kıskançları olmayan yengeçler sık sık karşılaşılan vakalar haline geldi. Uzmanlar mutasyonlarının nedeninin canlılar için zehirli olan bu toksik maddeler olduğunu söylüyor. İşte size petrol bağımlılığının yaratabileceği sonuçları görüyoruz. Petrol felaketinin önüne geçmek için yine çözüm yenilenebilir enerjide. Yarın Çanakkale, Bayramiç'te pazar yerinde ikinci tohum takas ve yerel ürün şenliği var. Bence kalkıp gitmeye değer bir etkinlik. Bakarsınız yolunuz düşer, kaçırmayın. Niye mi? Niyeyse Bayramiç Yeniköy'den balıkçı lakaplı Mustafa Alper Ülgen'in mektubunda aşikar. Bakın ne diyor. Merhabalar. Yeni köyde hiçbir ilaç ve de gübre kullanılmadığından gönül ferahlığıyla otlarımızı topluyor ve de besleniyoruz. Sabahları keçilerimi otlatırken ben de boş durmuyor. Adeta otluyorum. Gerçi keçiler ardıç diken, börtlen dinlemiyor, götürüyorlar. Ama ben biraz daha yumuşaklarını tercih ediyorum. Bahar tam da gelmiş dedim bugün. Yabani kuşkonmazları toplarken işte yine şölenimiz başladı dedim. Bu sabah dün topladığım acı filizleri, sarmaşıkları, zeytinyağlı, soğanlı, yumurtalı yaparak başladım güne. Akşam ise rezene, yabani sarımsak ve yumurta ile kapattım günümü. Yanında tabii ki yeni peynirlerimiz ve keçi sütü de eksik değildi. Tamamı yerel tohumlar ile yaptığımız ekimler bu sene çok bereketli. Yağan yağmurlar ile iyice büyüyen çağdarlar şimdiden belime ulaştı. Sarı buğdaylar, kara kılçıklar ve kavulcalar çok sağlıklı. Hele kızıl buğdaylar ilk seneleri olmasına rağmen çok güzel gelişiyorlar. Sabah keçilerin çanlarına karışan bülbül ve bin türlü kuş sesleri arasında keçilerimi otlatırken tostaşan oğlakları seyrettim. Ne kadar da özgür ve şanslıydılar. Zira bin bir çeşit ot arasında beğendiklerini yiyip coşuyorlardı. Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen binlerce maden ve hes ruhsatı ve de akıl almaz doğa katili binlerce projeye rağmen tohumlarımız ve inancımız ile direniyoruz. Etrafımızı saran karanlığa karşı. Biliyoruz ki yaşamak direnmektir. Yaşamak tohum ekmektir. Fidan dikmektir. Yaşamak umut etmektir aynı zamanda. Bir de hayret etmektir bülbülün sesine ve gülün kırmızısına. Ve sevmektir yaşamak. Aşık olmaktır belki yaşamak. Binpınarlı kaz dağlarından bin selam balıkçı. Balıkçının yaşamı gibi yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum herkese. Esen kalın.